kafir olarak geceler mümin olarak gecelerse kafir olarak sabaha çıkar dinini basit dünyalığa satı verir. Hadis 88. Ebu Sirvea veya Servea Ukbe İbni Haris Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında bir gün ikindi namazı kılmıştım. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam verip namazı bitirdi ve hızlıca yerinden kalktı. Safları yararak hanımlarından birinin odasına gitti. Cemaat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in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 Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Sağlık içerisinde güçlü kuvvetli iken, cimriliğe rağbet edip, fakirlikten endişe eder vaziyette daha çok zengin olmayı hayal ederken, verdiğin sadakanın sevabı daha büyüktür. Yoksa geciktirip, Can boğaza dayandıktan sonra, falana şu kadar, filana bu kadar diyeceğin güne bırakma. Zaten o gün, o mal, varislerden şunun veya bunun olmuştur. Hadis 91 Enes'ten Allah ondan razı olsun. Bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Uhud savaşında,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 Ebu Dujane Allah ondan razı olsun hakkını vermek şartıyla ben alıyorum dedi aldı ve onunla müşriklerin kafalarını ikiye ayırdı. Hadis 92. Zübeyir İbn Adî Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Enes İbn Mâliye Allah ondan razı olsun gittik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 Saçma sapan konuşturan ihtiyarlıktan, Ansızın geliveren ölümden, Gelmesi beklenen şeylerin en şerlisi, Deccalın çıkmasından, En dehşetli ve acı olan kıyametin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorsunuz? Hadis 94 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun,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 Allah sana fethi ihsan edinceye kadar başka bir şey düşünme. Hazreti Ali derhal hareket etti. Geriye dönmeksizin durdu ve "Ey Allah'ın elçisi, onlarla hangi hususta savaşıyım?" diye seslendi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu: "Onlarla